Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İzmir 3. İdare Mahkemesi İzmir'in Seferi İsa ilçesine bağlı Orhanlı köyünde kurulmak istenen jeotermal enerji santraline yani JES projesine ilişkin ruhsatların iptaline karar verdi. Orhanlı köylüleri mahkemenin kararını zeybek oynayarak kutladı. Seferihisar'ın Orhanlı köyünde yapılmak istenen jest projelerini durdurmak için 2 yıldır mücadele veren köylüler ve çevreciler mahkemeden gelen kararla sevindi. İzmir 3. İdare Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Orhanlı Köyü Doğa Derneği ve CHP Seferihisar İlçe Örgütü'nün de müdahil olduğu davada Orhanlı'daki 3 jeotermal alanın ruhsatını iptal etti. BBC'den Ziad El Kata'nın haberine göre BBC Arapça Servisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Mısır iklim değişikliği ile ilgili eylemleri tartışmak üzere COP27'de ev sahipliği yaparken bir petrol terminali ise ülkenin Kızıldeniz kıyısında her gün 40 bin metre küp 16 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer zehirli su akıtmaya devam ediyordu. Gezegen ısınırken okyanus yaşamının korunması için umut aşılayan bir mercan türü Yok olma tehlikesi altında. BBC ve Kerem Hocu Gütmeyen gazetecilik grubu Source Materials'a ulaşan sızdırılmış belgeler Mısır'ın Ras Şukeir petrol terminalinden üretim atığı suyun her gün Kızıldeniz'e boşaltıldığını ortaya koyuyor. Petrol ve gaz sondajı sırasında yüzeye çıkarılan neredeyse arıtılmamış atık su yüzey yüksek düzeyde de toksin yağ ve gres yağı içeriyor. Belgeler bir petrol firması tarafından 2019 yılında suyun arıtılması için bir şirketin tutulması amacıyla hazırlanmış belgelerde kirlilik seviyelerinin Mısır çevre yasa ve yönetmeliklerine uymadığı da söyleniyor. Giresun'un Çanakçı ilçesinden Doğu Karadeniz Havzası'nda Göreli Çayı üzerinde kurulacak olan 11.320 MW kurulu güce sahip Göreli Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'ne verilen ÇED olumlu raporunun iptali için Dava açan yöre halkı ve çevreciler beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilen ÇED olumlu kararının iptali için açılan dava, Giresun İdare Mahkemesi'ne üretiminin durdurulması talebinin reddine dair itiraz yolu kapalı olmak üzere karar verdi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan çevreci avukat Remzi Kazmaz, karar kanuna uygun görünse de hukuki ve vicdani olduğunu söylemek pek mümkün değil dedi. Avukat Kazmaz daha önce açmış olduğumuz chat kararlarının iptaline ilişkin davalarda hiçbir zaman bu işlemi ivedi işlerden görüp de yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararlarla itiraz yolunun kapatılmış olmasına dair bir kararla karşılaşmamıştık diye konuştu. Bu karar hukuk ve mahkemelerin geldiği en son durumu anlatmak için iyi bir örnek diyen yani, avukat Özellikle dava konusu HES projesinin çevre üzerinde açık ve gerçek anlamda tahribat ve yıkıma neden olacağı, o bölgede yaşayan canlıların ve bitki örtüsünün olumsuz olarak etkileneceğine dair birçok bilgi, tehlike ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olayların mevcudiyeti sabit olup bir gerçeklik. Çanakça deresi üzerinde 4 adet daha HES olduğunu belirten Remzi Kazmaz, bölgede UNESCO mirası olarak tescilli, Kuş diliyle ünlü, Kuşköy'de yok yok olmayla karşı karşıya kalacak. Ayrıca koruma altına alınan tarihi köprü Değirmen gibi korunması gereken kültür varlıkları da HES'ten etkilenecek. Bölgede nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalık ve su samurlarının da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı aşikar ifadelerini kullandı Remzi Kazmaz. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesi, Tartışmalar ve protestolar eşliğinde sona erdi. 6-18 Kasım tarihi arasında gerçekleştirilen ve pek çok liderin de katıldığı COP27'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres devletleri güçlü bir iklim anlaşması için ayağa kalkmaya ve elinden geleni yapmaya çağırmasına rağmen istenilen sonuç elde edilemedi. Zirvede yayınlanan taslak müzakere metni görüş farklılığını ve tartışmaları ortaya koydu yıkıcı afetlere maruz kalan gelişmekte olan ülkelere fon sağlamak için önerilen kayıp hasar finansmanının yer almadığı metinde Glasgow ve Paris anlaşmalarındaki küresel sıcaklıklardaki artışı sınırlandırmaya ilişkin kilit noktalar teyit edildi. Buna göre en savunmasız ülkelerdeki kayıp ve zararları karşılamak için geniş bir donör tabanından finanse edilecek özel bir fon oluşturulacak. Bu yalnızca tarihsel olarak ısınmaya en çok katkıda bulunan Zengin ülkeler tarafından finanse edilen fona sahip olmak yerine Çin gibi yüksek emisyonunu gelişmekte olan ekonomilerin de katkıda bulunması gerektiğini gösteriyor. Nihai müzakerelerin yoğunluğunu yansıtan kapsayıcı anlaşma metni geçen yıl Glasgow'da yapılan COP26 anlaşmasındaki ve küresel sıcaklıklardaki artışı sınırlandırmaya ilişkin 2015 Paris anlaşmasındaki kilit noktaları yeniden teyit etti. Metinde deniyor ki, Küresel ortalama sıcaklık artışı sanayi öncesi seviyelerin 2 derecenin oldukça altında tutma ve sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derecenin hemen üzerinde sınırlandırma çabalarını sürdürme şeklindeki Paris anlaşması sıcaklık hedefini yeniden teyit ediyoruz. Diplomatlar bir uzlaşma yolu bulmaya çalışırken genel kurul salonunda zorlu tartışmalar yaşandı. Aşamalı durdurma yerine aşamalı azaltma kararı alındı kömür için. Burada Hindistan ve diğer bazı ülkeler bu ifadeyi petrol ve gazı da kapsayacak şekilde genişletmek istediler ki haklılar zirve ilk günden son gününe kadar doğa savunucuları ve kitle örgütleri tarafından protesto edildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Bir hareket belki de tabandan bir hareket gerektiği aşikar. Esen kalın.